Kıymetli camra dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu programda malumunuz olduğu üzere muhterem hocamız Profesör Doktor Etam Cebeci olacağımız bize tasavvufi sıhahlardan, tasavvufi kavramlardan bahsediyorlar. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Muhterem hocam daha önceki programımızda ölüm konusundan da devam etmiştiniz. O yarım kalmıştı. Dilerseniz oradan devam edebiliriz hocam. Yani ölümü merkeze almak işte Kur'an'daki ölüm peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam hadislerinde ölüm ve kuş risalesinde ölümle alakalı nelerden bahsediliyor buyurun efendim anzibillahi min shaitanir rajim bismillahi alamin ve salatü Muhammedin ve ala alihi ve efendim tsofta ki ölümün hakikatini anlatırken biz yani bizim öldüğümüz ne ölüyoruz öleceğiz He. Vaktimiz geldi öleceğiz tamam Bir de mutu kable Ölmeden önce ölünüz Bir de bu var Tırahu'daki ölüm Mesela beyaz ölüm açlık Diye tarif ediliyor Evet Efendim söyleyeyim Bol namaz kılmak Bol ibadet etmek Bunlar Kırmızı ölüm Efendim söyleyeyim uykusuzluk O da bir ölüm yani farkındaysanız ölümün arkesini elde etmeye çalışıyor tasavvufur baba. Yani hakikatini elde ediyor. Evet. Ama dediğimiz gibi uzun uzun açlıklar, uzun uzun zikirler, fikirler, dualar, namazlar, uzun uzun uykusuzluklar, evet. susmalar Abdülkadir Geylani Hazretleri ben 20 yıl konuşmadım, konuşturulmadım diyor. Evet. Bu şekilde bu ölümün tabii güzel oluşu önemli bir keyfiyet. Evet. Biz buna çalışıyoruz. Yani Ölmeden önce ölebilen insanlar... Açlık ölümü var, susma ölümü var. Tabii yani. susma ölüm, ölümü, uykusuzluk var. ölümü var. Ondan sonra ibadeti bol yapma ölümü var, aç kalma ölümü var. Aç kalma kal ölümü var. Susma ölümü var evet. falan. Gözünü sadece kalbine çevirmiş, Allah'a bakma. Ya Ölüm çeşitleri, dikkat edin. ...hep nefsi öldürmeyle alakalı keyfiyetler bunlar. Dünya lezzetlerinden uzaklaşma gibi yani biraz. Yok, uzaklaşma. Nef şey. Nefsin lezzetlerinden. Ee, şöyle, kontrol altına Kontrol alma. altına alma. Hı. Evet. O ben doğru, yemek doğru. yiyeceğim. Ama nefsimin istediği kadar değil... ...benim istediğim kadar. Ben nefsimden öte bir şeyim. Kontrol olacak. Nefsim biste, diyor ki e, dört kap yemek yiyor. Nefsim böyle arz yiyor. Evet. Ben de diyorum ki hayır ben sahabe gibi yaşayacağım. ...sahabe ve peygamberimiz... ...sofradan aç kalkardı... ...aç kalkacağım... ...yani dört kaptan bir kap yiyeceğim... Evet. ...bu kontrol altına alış... ...ölüm türlerinden bir tür oluyor... ...çok laf konuşurum... ...hayır... ...az laf konuşacağım... ...bana ağır geliyor ama çok şeyli biliyorum... ...bildiğin halde sus, susabilmek... ...tabii haksızlık karşısında değil de... ...konuşmak isteği varken susabilmek... ...şehvet, konuşmak şey, şehvet. Şey, şehveti varken... ...o tür şey, yemek yemek şehveti, bilmem ne şehveti... ...onu kontrol etmek... ...işte, aileyle buluşma şehveti... ...oruç diyor, aileyle buluşma şehvetine dur diyor... ...evet... ...gönül kırmayacaksın, gönül kırmayı seviyorsun... ...kırma diyor... ...dedekodu yapma şehveti var... ...yapmayacaksın diyor, Şafi Meslebi'ne göre... ...dedekodu yapmak orucu bozar... ...biliyorsunuz... Evet. Öte taraf, epi bir zamandan beri vahitçiyim, gönlümü anlatayım, anlatayım diye uzun zamandan beri böyle anlatmak istediğim, beni de duygulandıran, etkileyen, hayatımda yaşayışıma yüme kazandıran, evet. yön veren, oryantasyon görevi, yönlendirme görevi yapan olaylar genellikle en büyük etkileri ben şahsen sami Efendi Hazretleri, başta Peygamberimiz olmak üzere, Kur'an zaten Allah başta var da, Peygamberimiz, sami fi̇ndi Hazretlerinden, Esadelbi Hazretlerinden, evet. Musa Efendi Hazretlerinden, ustalarımızdan, bu yönlendirici etkileri çok aldım. Allah hepine, rahmet yani Bunlar da bazen gündeme getiriyorum. Allah, Allah razı olsun. Allah bu gibi bizi Allah'a yönlendirecek motivasyonları ve yönlendirmeleri nasip ve bunlarla sık sık karşılaşalım da Amin. biraz kendimize şekil verelim yoksa bizim gibi odunlardan ne masa olur, ne sandalye olur ne kapı olur, ne de pencere olur hiçbir şey olmaz Onun için büyüklerin söyleyeceği bir söz Rıza Çöllü Hoca Efendi Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin. Değerli bir alimdi. işte muradiye hizmetleri. Çocuklar mezun oluyor. Dinsiz çıkmıyor onların arasından. Evet. Bakıyorsun 30 bin tane talebe okuyor. 20 bin tane talebe okuyor. Kur'an kursu vesaire. Şu bu. Evet çok büyük bir Böyle bir çok lazım. zengin birisinin annesi ölmüştü. Böyle koca bir salon. Bir tarafta sosyete kadınlar oturmuşlar. Böyle but, but but but but konuşuyorlar. Erkekler de onların üçte biri kadar. Onlar da bir tarafta. Köşeye çekilmişler. Salon da büyük. Villa tipi bir evde. Evet. Zavallı Rıza Çöylü Hoca konuşuyor. Konuştuğunu erkekleri dinlemeye çalışıyor ama kadınlar sürekli konuştuğu için Rıza Çöylü Hoca'nın konuşunu anlamıyorlar. Konuşarak dinliyorlar yani. Yok. Kadınlar kısmı yok, yok konuştuğu kadınlar, için evet, evet. erkekler Rıza Çöylü Hoca'mız ne konuşuyor? Hı, duyamıyorlar. Duyamıyorlar. Yani. Dinlemeye Dinleme çabası içerisindeler. Evet. Kadınlar biliyorsunuz Evet. Konuşmak istemiyorum. Konuşuyor kadın. Işte. Evet. Konuşmaya programlamış. Sme değil. Evet. Dedim ya Rabbi dedim. Şu anda anlamayanların arasında bir alim buna acınır biliyorsunuz. Tabi. Ee, Ahmet İbn Hanbel'in müsnedinde bir alim kendisini dinlemeyenler arasında ve anlamayanlar arasında gariptir diye böyle evet. hadisler var. Rıza Da o durumdaydı yani. Rıza o durumda. ...bu gurbette bana bir ışık yak ya Rabbi... ...Rıza Hocam'dan bir şeyler alayım dedim. Evet. İyice kulağım yaklaştım, zor bela duyuyorum. Arkadaşlar dedi... ...Peygamberimiz buyuruyor ki... ...Her gece Tebareke Suresini... ...okuyunuz... ...kabirde rahatlarsınız. Evet. Ve okurken manasını düşünün. O mana size... ...hal sağlasın. O halde size makam sağlasın. Ve... Tebarike suresine göre yapılanın bu mehalde konuşmaları yapıyor. Yani Tebarike evet. suresinin beni inşası. Onu konuşuyor hoca. Her gece okunacak sünnet, peygamberimizin hadisleri var. Bir tek onu kaptım. Elhamdülillah. Ya Rabbi şu anda bunu kaptım Rıza Çocuklu hocadan dedim. Yatsın namazından sonra okuyun diyor. Yatsın yani. namazında tebarike yok. Tebarike tamam. yok. Evet. O gündür, bugündür okuyoruz zaten. Mecbur okuyoruz. Dervişiz biz. Tabii. Okuyoruz. Ama o günden sonra hani bazen aksayabiliyordu. Aksattığımı hatırlamıyorum. Peygamberimizin bir tek o sünnetini oradan aldım. Bir tek bir İslam aliminden bir tek bir cümle bir hadis bitti. Ummadığımız yerlerden ummadığımız şeyler. Işıklar yanıyor yani. Evet. Peygamber sevgisi ve ölüm. Bizim Ankara'da böyle Hasan diye bir delikanlı çocuk. Evet. Evet. Ya 25 sene oldu Ya da 30 seneye yakın Ama 30 sene falan oldu öyle hatırlıyorum Hatıramız Yani yaşadığımız, yaşadığımız hatıra. Hasan Güzel Hasan'da. Yaşı 10, 11, 12 O civarda 11 civarlarında Daha bluva ermemiş Evet O sıralarda işte The Messenger Çağrı <Gülüyor> filmi yani çağrı filmi vardı. O filmi yaygın. O filmin önce bir İngilizce versiyonunu izlemiştik. Daha sonra Türkçe versiyonunu üç defa, Arapça versiyonunu da iki defa izledik. İnsan etkileniyor. Kaddafi tarafından çektirilmiş. Evet. Anthony Quinn ve Irene Papas başrollerde oynuyor film. Hazreti Hamza'yı anlatıyor. Hazreti Hamza'nın çevresinde onu merkeze alarak ...peygamberimizin hayatını... ...kesit olarak sunmaya çalışıyor. Evet. İşte bu... ...film çıktığında... ...babası... ...Hasan'ın bana demişti ki... ...yani öldükten sonra... ...çocuğunun hatırasını anlatıyor. Evet. 11-12 yaşlarında vefat etti Hasan. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Böyle peygamberimizin hayatını... ...bir videoya koyduk... ...videoda ailece izledik... ...üç saat falan sürüyor... ...hepimiz hüzünlendik... ...duygulandık... ...bir heyecanlandık... ...Peygamberimizin hayatı... ...Hazreti Hamza'nın vahşi tarafından öldürülmesi... ...işte o savaş... ...Uhud... ...Peygamberimizin çektiği çileler... ...şu, bu vesaire... ...evet... ...ondan sonra oğlum Hasan... ...okuldan gelince... ...her gün... O videoyu koyuyor. Her gün izliyor. Cumartesi, pazar günleri de sabah izliyor, akşam izliyor. Oğlum usanmıyor. Baba peygamberimizi ben sevdim diyor. Evet. Peygamberimizi sevdim diyor. Oğlum nasıl oldu? Peygamber sevgisi oldu babacığım diyor. Peygamberimi ben seviyorum diyor. İzliyor ama her gün üzülüyor. 10 yaşındaki çocuk yani. 10-11 şu o evet, kadar. İlkokul 3-4 Evet Ve Namaza başladı diyor oğlum Namaza başladı dedi yani. ve namaza başladı Namaz kılıyor Kılarken Annesi de işte başörtüsü yok o zaman Anne başörtüsünü tak Anneciğim sen de namaz kıl annesini de böyle söylüyor Anne namaz kıl diyor Anne namaz kıl Hasan Halleri değişti. Namaz öğreniyor. Elemtereden aşağısını ezberliyor. Bize anlatmaya çalışıyor. Her gün izliyor. Peygamberimizi sevdi diyor. Bir gün baktık. Böyle üstü başı toz içinde. Böyle elbisesi yırtılmış. Efendim söyleyeyim. Yani kavga etmiş birisiyle. dile dövüşmüş. Oğlum Hasan ne oldu sana? Baba sınıfımızda bir arkadaşımız vardı. Peygamberimizi küfretti. küfredince dayanamadım, onu dövdüm. O bana vurdu, ben ona vurdum. Oğlum sana ne?" dedim. "Ben peygamberimize küfredilmesine tahammül edemem baba." dedi diyor. Dayanamadım, vurdum suratına yumruk diyor. O kadar seviyor yani. O bana vurdu. Hem dövdüm hem de dayak ettim diyor. Çocuk Ondan sonra ertesi gün Hadem'e geldi. Hasan'ın öğretmeni sizi istiyor diyor. Okula gittik hanımla beraber. Hasan yaramazlık yapıyor. Arkadaşlarla kavga ediyor. Çocuğunuza sahip çıkın. Genç de bir bayan öğretmen. Evet. İşte bir şey de konuşamıyoruz öğretmen olduğu için. Üzüldü tabii o konuşmalarına. Çocuğunuza sahip çıkın bir daha böyle bir şeye tevessül etmesin. Bunu anlattı diyor. Üzülerek eve geldik. Hasan'ın kulağını tuttum çektim. Hasan bir daha böyle bu durumlarda kimseyle kavga etme. Bak öğretmenin bizi azarladı. Senin yüzünden biz Hasan azar işittik tamam mı? Dedim kulağını çektim. Evet. Ama baba dedi peygamberimize küfür ediliyor. Küfür ben dayanamam ki ne yapayım diye ağladı Hasan diyor. Güne Hasan namaz kılıyor. Annesine bana, baba, anne namaz kılın diyor. Efendim o filmi de yine her gün izlemeye devam ediyor. Bir ara baktık, burnundan kan akıyor. Efendim müslümanım kafası yarılmış. Üstü başı toz içinde. Hasan dayak yemiş. Okuldan geliyor. Oğlum bu ne? Baba, arkadaşlarımızdan bir tanesi Allah'a küfür etti. Dayanamadım onu dövdüm diyor. O da beni dövdü diyor. Oğlum bak senin yüzünden öğretmen azar. Niye yapıyorsun? Diye üzerine yürüdüm. Kaçtı diyor. Yakalasam iki tane vuracaktım diyor. İki gezi halasında kaldı diyor. Sinirlerim sakinleşince de halam getirdi. Dövme dedi diyor. Ama bundan sonra bir daha görmeyeceğim. Tamam mı Hasan dedim diyor. Baba ama diyor eski daha öncekinde diyor peygamberimizi küfretti. Hani dövdüm ayrı bir şey ama bu şimdi Allah'a küfretti diyor çocuk diyor. Ha ben dayanamadım baba diyor. Evet. Olursa bir daha döverim ben. Tepki veririm dedi diyor. Hasan böyle söyleyince babası eğer bir daha vuku bulursa benden dayak yiyeceksin dedi diyor. Kendisine öyle söyledim diyor babası. Oğlum gidip gelmeye başladı ama aradan bir 15 gün geçti. Bir grip gibi bir rahatsızlık oldu diyor. Grip, gripal bir enfeksiyon böyle. Hasta. Hastalandı. Doktora götürdük. İşte gripin verdi. İlaç verdi falan. Antibiyotik Artık ne gerekiyorsa ilaçları verdi. Kullandık. Ama Hasan günden güne zayıfladı. Hastalığı arttı. Ve güçten kuvvetten düştü. Hasan'ın gücü kuvveti kalmadı İyileşmesi lazım Haplara ilaçlara rağmen iyileşmiyor İyileşmiyor Doktora bir daha götürdük Bir de kan muayenesi yapalım Kan tahlilleri yapıldı Kan tahlillerinden sonra Dedi ki doktor Şüphelendiğimiz bazı konular var Daha ince bir tahlil yapacağız Dedi O ince tahlil için yine Kan aldılar Hasan'dan ve kan ölçümleri geldi. Oğlunuz kan kanserine yakalandı. Tedavisi mümkün değil. Allah Allah. Yaş 11, 10 veya 12. İlkokul 4. Hı, kansere yakalanmış bir e çocuk. Yani. Üzüldük. Kemoterapi alıyor. bilmem ne yapıyor? ilaç vesaire, şu, bu. Derken Hasan artık yatağa düştü. Arkadaşları geliyor ziyaret ediyor. Öğretmeni geliyor ziyaret ediyor. Hasan nasılsın diyorlar. Ama oğlumuz gidici. Gözümüzün önünde oğlumuz eriyor diyor. Yemeği zor yiyor. Zayıfladı. Saçları döküldü. Bilmem ne, artık kanser ilerliyor. Öylesine ki böyle Kur'an okuyor, kitap okuyor. Annesine anlatıyor. Anne bacağına çorap giyiyor. Allah böyle tüfettüre girmeyene kızıyor Allah. ''Anne başını kapat, anne namazını kıl, baba sen de kıl.'' Çocuk hasta, hanımla beraber namaz kılmaya başladık ki gönlü olsun diye. Yemeği zor yiyor diyor, ona göre yemekler yediriyoruz diyor. Yataktan zor bela kalkıyor, zayıfladı, ip gibi oldu. Günden güne gidiyor çocuk diyor. Hastalığı ilerledi yani. Böyle sürekli olarak peygamberimize salavat götürüyor, dua ediyor Peygamberimiz sevin, Allah'ı sevin Kur'an'ı sevin diyor namaz kılın diyor, ahiret var hesap, bu dar anlatıyor böyle sabah namazlarında ışık yanıyor kalkıyor sabah namazını kılıyor böyle yatak odasından da anahtarın deliğinde ne yapıyor çocuk diye bakıyoruz diyor hanımla yani bir olağanüstü bir şey var mı yok mu böyle arada bir geliyoruz bakıyoruz diyor. sabah namazını Hasan kılıyor ...kıldıktan sonra pencereyi açıyor... ...elini... ...karanlığa doğru şöyle sallıyor... ...bir şeyler söylüyor ama... ...biz duymuyoruz diyor... ...yani ne olduğunu bilmiyoruz... ...yani pencereyi açıyor dışarı karşı elini şöyle sallıyor... Konuş Birisine, ...birisiyle konuşuyor. konuşuyor gibi sanki... Evet. ...böyle söyleyince... ...yani böyle bu durumunu görünce... ...bir gün, iki gün, üç gün, her gün böyle... ...acaba çocuk... ...ölecek ölümü kaldıramazsın aklını mı yitiriyor diye geldi aklımıza. Evet. Yine pencereyi namaz kıldıktan sonra açtı tam elini sallarken içeri girdi. Kaza ne yapıyorsun? Hiç baba dil diyor. Oğlum seni bak şu anahtarın deliğinden gözetliyoruz. Her sabah namazından sonra pencereyi açıyorsun. Elini böyle karanlığa doğru sallıyorsun. Ne bu ne yapıyorsun? Bu ne diye sorduk diyor. Baba diyor Sabahleyin sabah rüzgarı esiyor ya. O esen sabah rüzgarına diyorum ki ey sabah rüzgarı diyorum. Elimi sallıyorum. Lütfen benim selamımı Medine'ye yolun düşerse peygamberimize iletir misin? diye peygamberimize selam gönderiyorum. Peygamberimize selam gönderiyor evet. Hasan'ın babası Nadir Bey bunu anlattığında bana ben de bir nokta olarak bu kaldı. Evet. Tevhid namazında Ta öçüz seneden bu yana her tecrüde kalktığımda ben de penceremi açıyorum. Ben de sabah rüzgarına ey sabah rüzgarı Hasan'ın peygamberimize selam gönderdiği gibi ben de peygamberimize selam gönderiyorum. Selamı Medine'ye ulaşırsan innil tayari hasaba yomen ila'l haram. Belgir <gülüyor> selamı Bellih selami. Rauda tenfihen nebiyyil muhterem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani, 30 yıldır ben bunu uyguluyorum. Evet. Hasan'ın bir hatırası var. Genel hatıratından bunu çıkarttım aldım. Kimi gülebilir. Kimi tuhaf karşılayabilir. Benim hoşuma gidiyor. Öğretmenim 11 yaşındaki Hasan oldu benim. Evet. Ben tasavvuf profesörüyüm. On bir yaşındaki çocuk bana öğretmen oldu. Her şey benim öğretmenim. Her şey. Ve... Bu olaydan sonra... Yemekten içmekten kesildi. Zayıfladı. Böyle mama gibi artık veriyoruz. Yutuyor, kusamıyor. yiyecekler, Kalkamıyor falan. Bir gün sabahleyin dedi ki bize... Oğlumuz Hasan... Babacığım dedi Bu gece Çok ilginç bir olay yaşadım dedi Nasıl bir olay yaşadın oğlum Bir anlat bakayım Diye kendisine sordum Ve Oğlum Hasan Anlatmaya başladı O gece başından geçen ilginç olayı Baba dedi Geceleyim bir olay yaşadım ben Ama rüya değil dedi çünkü rüya, başımı yastığa koyarım, uykum gelir uyurum, gözümü de yumarım, dalar giderim ve rüyada bir şeyler görürüm. O rüya dedi, öyle değil dedi. Bu şu iki gözüm var ya, bu iki gözümle gördüm ben bu olayı dedi. Rüya değil dedi. İnanmayacaksın ama babacığım dedi, şu evimizin çatısı ikiye ayrıldı. Çatır çatırda gümbür gümbür de ses geldi. Ben zelzel oluyor zannettim. Şöyle bir oturdum. Baktım yukarıdan gökten iki kişi iniyor. Araplar gibi ben bembeyaz giymiş. Başlarında sarık var ve sakallarda simsiyah. Gülerek yanıma indiler. Rüya görüyor. Rüya, Rüya değil. Evet. Şeyde, Rüya değil. Rüyanın dışında. Ha, evet. Onu anlattı başta. Evet. Rüya değil bu. Rüya Yaşadım değil. diyor. Evet. Ne oldu oğlum ondan sonra? Dediler ki... ...Hasan biz melekleriz. Beni kucakladılar, öptüler. Evet. Nasılsın, iyi misin? Birisi saçımı okşuyor, öbürü sırtımı okşuyor. Çok mutlu oluyorum. Dedim... isminiz ne? İsimlerini de söylediler ama unuttum diyor. Çok yoruldun Hasan. Seni şöyle bir gezmeye çıkaralım. İster misin? Hep evdesin bak... ...üç dört aydan beri... ...yazık... ...seni şöyle bir gezdirelim... ...dolaştıralım... ...olur... ...ikisi... ...birisi bir elimle tuttu... ...öbürü de bir elimle tuttu... ...göğe yükseldik diyor... ...yukarıdan diyor... ...bizim bu çiftliği gördüm... Karabürçek ...Muradiye Kulüji'nin yakınlarında... ...ağırlar var... ...babası o ağırlardan birisinin sahibi... Evet. ...Nadir Bey... ...çok değerli kıymetli bir insan... ...sevdiğim bir arkadaş... Ve yukarı çıktık. Bulutlardan geçtik diyor. Yukarı çıktık. Burası ne dedim? Güzel yeşillik bir yer. Çok büyük bir yer. Burası cennet Hasan dediler diyor. E dedim diyor. Hadi gezelim. Gezerken çok büyük bir köşk. Bu ne dedim? Hasan bu köşk senin dediler diyor. Evet. Görmek ister misin Hasan? İsterim tabii. Hadi gel. Beraber gezelim. Babam köşke bir girdim diyor. Benimmiş o diyor. O kadar büyük ki ucu bucağı gözükmüyor diyor. İşte orada oyuncaklar var, arkadaşlar var, hizmetkarlar var. Yiyecek, içecek. Böyle o kadar güzel şeyler var ki. Gezdirdiler, gezdirdiler. Çok mutlu oldum diyor. Bana dediler ki Hasan aşağı inme burada kal. Bak şu inek senin. Ha, nefsi razıya. Sembolik dilde deve nefs-i merziye nefs-i raziye, inek nefs ne koyun olarak gözükür evet ve olduğunu ifade eder ve kurban olarak da bu hayvanlar kesilir sembolik dildeki değerini şu anda söylüyorum ben evet. tabi çocuk o manaya geldiğini bilmiyor evet. sığır görmüş demek raziye makamında Hasan şu inek senin burada kal dünyaya inme bak ne güzel oyuncak Güzel beğendin evet çok güzel beğendim kalmak da isterim şu ineni izin ver de izin ver de iğneğini keselim senin ve artık burada kal olmaz ben annemi isterim olmaz ben babamı isterim onları özlerim olmaz aman Hasan bak biz seni seviyoruz bak gezdirdik burası da sana ait etme eyleme aşağıda bak hastalıktan acı çekiyorsun ...sıkıntı çekiyorsun, ızdırap... ...eve hapsoldun gittin, kaldın... ...sana yazık oluyor... ...Hasancığım lütfen... ...sen burada kal, diye. inme aşağı... ...çok uğraştılar... ...yani... ...o yine kesilecekmiş de ben orada kalacakmışım... Evet. Ne, ...neyse anlayamıyorum diyor... Ha. ...tabii... nefsin ölümüne işaret ediyor... Hmm. ...külü nefsin zayi katıl mekteki ölüm... ...ölüm... ...o... ...melekler... Beni çok uğraştılar ikna etmek için. Aman kal, gitme, hastasın, yorgunsun, burada ebedi bir hayat yaşayacaksın. Şöyle olacak, böyle olacak. Ben annem, babam seviyorum, onlardan ayrılmak istemiyorum. Dolayısıyla yani ben inemi kesmeyin dedim diyor. Çok uğraştılar, beni ikna edemediler diyor. Edemeyince olur asan, yani istersen olur, istemezsen olmaz. Hadi Zor. seni aşağı indirelim. Zorla Biraz değil. Biraz rahatladın. Zorla değil yani. İstemiyorsan istemiyorsan ne evet. yapalım? Tercihin olur. gördün bak bu kadar güzel bir yer. Evet. Aşağıda şimdi üzüntü, sıkıntı, acılar var diyor. Elimden tuttular yavaşça yine evin içerisinde yatama oturttular, alnımdan öptüler. Hadi bakalım yukarı çıkıp gittiler ve çatı kapandı baba diyor. Acaba yakaza halinde görülen vakaa türü bir olay mı diye ben düşünüyorum. Ama anlatırken kendisi yaşadım diyor, konuşuyor. Rüya değil diyor, konuşuyor. Evet. Burası kesin anlatımda bu var. Evet. Bunu vurgulamışız. Rüya değil diyor. Yaşadım ben bunu diyor. Hasan yine yorgun, argın, bitkin, yataktan kalkamıyor. ...doğru düz tuvalet ihtiyacını yapamıyor. En ufak bir harekette yorulu veriyor. Ona rağmen peygamberimiz de sürekli salavat getiriyor. Sürekli dua ediyor. Öyle misafirler geldiği zaman, aman namaz mühim, namaz kılın. Yeğenler geliyor, akrabalar geliyor, Hasan'ı ziyaret ediyorlar. Onlara İslam'ı, namazı, ibadeti, hanımlara başörtüsünü, işte kavga etmemeyi, Efendimiz söyleyeyim dedikodu yapmamayı, Efendimiz söyleyeyim bol bol sadaka, zikat vermeyi, Allah'ı söylemeyi, peygamberi söylemeyi, ibadeti, dini, Kur'an'ı, peygamberi, hadisi oturup bir cami hocası gibi gücün niyetine kadar vaaz veriyor. 10-12 yani yaşındaki çocuk evet. yani. Ama annesi de ben de 5 vakit namada başladık diyor. Evet. Bizi görünce çok mutlu oluyor. Allah razı olsun. Sizi seviyorum anneciğim diyor. Babacığım sizi seviyor diyor Hasan. Çok seviyorum ben sizi diyor. Ama namazını ibadetinizi bırakmayın anneciğim. Ne olur diyor. Bize böyle canı gönülden yalvarıyor diyor. Evet. İşte bu şekilde hayatını zor bela devam ettiriyor. Yani öylesine ki artık sadece su içebilir hale geldi. Tamamen mama türü, böyle çorba türü yiyeceklerle beslemeye başladık. Ve namazlarını yattığı yerden kılıyor. İbadet ediyor. Efendim söyleyeyim hep dua ediyor. Ya Rabbi diyor. ...ailemi kurtar... ...memleketimizi kurtar... ...işte... ...ordumuza güç kuvvet ver... ...imanımızı artır... ...hesabımızı kolay getir... ...ölümümüzü kolaylaştırır... ...İslam'ı yücelt... ...Peygamberimizi biz sevsin... ...Biz Peygamberimizi sevelim... ...hep böyle güzel güzel bilmediğimiz dualar yapıyor diyor... Sürekli dua tabi ediyor... ...Allah tarafından yaptırılıyor... Diye yaptırılıyor ...yani o şekilde yapması için ilham ediliyor... ...evet... Derken günlerden bir gün sabahleyin mamasını, yemeğini yedireceğiz Hasan'a. Baba dedi, anne dedi, bu gece de aynı o şekilde, yani yaşadım ya dedi. O olayın aynısını bu gece de yaşadım dedi. Aynı hadiseyi yaşadım diyor. Aynı hadiseyi yine yaşadım. Hı hı. Nasıl oldu oğlum? Yine evimizin çatışı çatır diye böyle ayrıldı diyor. Evimizin çatısı. Ayrıldı diyor. Yine o iki melek geldi diyor. Genç delikanlı sakallı sarıklı ve cellabiyeli bembeyaz, pırıl pırıl, güleç yüzlü Hasan selamünaleyküm biz geldik dediler diyor. Beni kuzakladılar, sevdiler, okşadılar. Ne yapıyorsun iyi misin? Senigini ziyarete geldik. Epey sıkıntı çekiyorsun. Hastasın. Vesaire Evet ee, Seni yine böyle cennete yukarı götürelim mi Gezelim Ama orada kalmak yok tamam mı Dedim onlara diyor Öyle söyleyince Yok Hasan Seni zorla biz orada tutmayız Dediler diyor Olur o zaman beni yukarı çıkartın Yine göğe çekildik diyor Gecenin yarısı bir bulutlardan geçtik diyor. Daha yukarı çıktık. Böyle cennet gibi bir alan. Cennet şeklinde. Evet. O cennet şeklindeki alanda... ...baktım o ziyaret ettiğim köşk var diyor. Orada Hasan işte biliyorsun gezdin ya... ...burası senin o köşkü. Evet hakikaten çok güzel. Bir de baktım onun yanında bir köşk daha var. Ve o köşk birinci köşkten daha büyük diyor. Bir baktım diyor, öbür uzununu göremedim diyor, o köşkün diyor, çok böyle süslü, parlak, bambaşka bir şey o diyor baba diyor, onu hayret, bu bu ne dedim diyor, Hasan bu da sana verilirler diyor. Velimen kafen maka Rabbihi jannatan, hani iki cennet verilenler var ya Rahman Suresinde, sanki o iki cennet, iki cennet, bir değil, Allah sevince verir. Evet. Bir yerini iki cennet verir. Ayette de öyle söylüyor. Hasan istersen buraya bir gezelim. Olur, gezelim. Ama ben burada kalmak istemiyorum. Ben annem babamı seviyorum. Beni aşağı indirin, tamam mı? Dedim, yok güldüler. Yok Hasan. Sen istemediğinden sonra biz seni burada tutmayız. Sen merak etme dediler. Yani ikna etmeye çalışıyorlar. Yok ikna yok da. Serbest. Yani Serbest gezelim, etsin, dolaşalım. Gezelim, to tozalım diyor. İçeri bir girdik diyor. Böyle içerisinde köşkün havuzlar var diyor. Çok böyle güzel böyle sular var, şerbetler var, müzik var diyor. Benim gibi çocuklar toplanmış diyor. Onlarla beraber oynadım diyor. Arabalar var onlara bindim diyor. Yemekler var yedim diyor. Dünyada görmediğim yemekler bunlar diyor. Ondan sonra bisiklete bindim dolaştım gezdim. Her tarafına. Her taraf altın, gümüş, yakut bilmem ne. Böyle... ...pırlanta diyor, ölü tarafı ama. Epey bir gezik dolaştıktan sonra diyor. Hasan nasıl rahatladın mı? Rahatladım. Bana dediler ki... ...seni anneni indireceğiz, sana söz verdik bir şey yok. Ama bak ineğin orada duruyor, görüyor musun? Eğer istersen o ine keserim burada kal. İstersen, istemiyorsan zaten seni indireceğiz aşağı. Evet. Anneni babanı seviyorsun. Hasan ben anne babamı seviyorum. Burada kalmak istemiyorum. Burası güzel. Daha da güzel ama beni annemden babamından ayıramayın. Onlara böyle söyledim. Köşkün dışına çıkmadan önce köşkün içinde büyük bir kapı gördüm diyor. Tamamen altından diyor. İnci'den, mercandan artık böyle çok güzel taşlardan o kadar süslü bir kapı gidiyor. Dedim bu kapı kapalı ...bu kapı nereye açılıyor... ...diye sordum. Bana dediler ki... ...bu kapının arkasında... ...çok büyük bir zat var dediler diyor. E onu da ziyaret edelim. İster misin? İsterim. İyi hadi gel dediler. Kapının üzerine bir anahtar yok... ...kilit yok, bir şey yok. E nasıl açacağız diyeyim? Bismillahirrahmanirrahim... ...la ilahe illallah... ...Muhammedur Resulullah diyecek... ...ve kapı açılacak... ...anahtar o evet. ...ve... ...Hasan... ...Bismillahirrahmanirrahim... La ilâhe illallah... ...Muhammedur Resulullah... ...diyerek... ...sesli olarak kapıya seslenince... ...ses olarak... ...kapı... ...birdenbire açıldı... Açılıverdi. Gibi. ...ama açılırken... ...içeriden bir ışık geliyor, ...baba ama diyor... ...o kadar kuvvetli bir ışık... ...o kadar kuvvetli bir ışık gidiyor. ...böyle gözümü... ...tuttum artık diyor... ...gözümü alıyor ışık diyor... ...nur diyor... ...bir de mis gibi kokular geliyor diyor... ...hayatımda görmediğim... ...duymadığım, bilmediğim... ...çok güzel bir koku... ...ve nur, ışık... ...her tarafım ışık içinde kaldı diyor... ...bir iki de adım attım diyor... Işık biraz... ...şöyle... ...gözümü alması bitti... Şöyle gözüm baktım bir büyük bir taht, kralların oturduğu taht gibi bir taht var. Baktım orada bizzat böyle eli yüzü düzgün, güzel, beşuş çehreli, tatlı, bir sakallı, siyah sakallı, muhterem bir zat bana tebessüm ediyor. Hasan gel dedi diyor. O kadar güzel ki baba diyor. İçim ısınıverdi gör görmezdi. Gittim Hemen oturdum. Selamün Aleyküm dedim. O da Aleyküm Selam dedi. Hemen oturduğu yere dizimi çöktüm. Oturdum. Şu çenemi onun dizinin üzerine koydum. Elimi de onun altına koydum. Ona sürekli böyle yüzüne baktım diyor. O kadar güzel yüzü ki var ki. O kadar güzel yüzü var ki. Böyle pırıl pırıl parlıyor. Çok güzel bir yüzü var baba diyor. Hayran kaldım diyor. Evet. O ne güzellik. O ne güzellik. O ne güzellik. Böyle o bana bakıyor ve saçımı okşuyor benim diyor. Hasan'ım, Hasan'ım, Hasan'ım diyor bana. Ben de ona öyle tatlı tatlı bakıyorum diyor. Doyamadım, yüzüne bakmaya doyamadım diyor. Bir süre o bana baktı, ben ona baktım. O bana baktı, ben ona baktım. mı oksadı. Elleri pırıl pırıl kokuyor, mis gibi. Pamuk gibi yumuşacık elleri var diyor. O kadar güzel bir insan ki diyor. Hayatımda hiç öyle bir insan ben görmedim. Babacığım diyor. En sonunda... Aklım başıma geldi. Efendim siz kimsiniz dedim diyor. Sordum diyor. Saçımı okşada Ah Hasan'ım dedi. Ben seni çok seviyorum dedi diyor. Her sabah namazını kıldıktan sonra... Pencereyi açıyorsun. Evet. Ve pencereyi açtıktan sonra elini sallayıp... Sabah rüzgarına... Selam gönderiyor. ...selam gönderdiğin bir zat var ya diyor... E? ...selam gönderdiğin zat benim diyor... allah. allah. Aa, ...ya Resulallah sen misin? Benim... ...atladım diyor, kuzakladım... ...o da beni kuzakladı... ...böyle sarmaş, tormaş olduk diyor... ...ah evladım Hasan'ım, evladım Hasan'ım... Selam ...ya allah. Resulallah, ya Resulallah... ...ya Resulallah... ...böyle o beni kuzakladı... ...ben de onu kuzakladım... ...mis gibi kokuyor peygamberimiz diyor... Yumuşadık böyle... Anne kucağı gibi. Merhamet. Selamlar ulaşmış demek ki. Yani. Peygamberimiz dedi ki bana. Hasan dedi. Beni seviyor musun? Canım sana feda olsun ya Resulallah. Seni seviyorum. Hasan. Beni annenden babandan daha çok seviyor musun? Diye soru sordu. Ben de dedim ki. ...annem babam sana feda olsun... ...annem babam sana feda olsun... ...seni anamdan da çok seviyorum... ...babamdan da çok seviyorum... ...peki Hasan... ...aşağıya annenin babanın yanına inmesen de... ...benim yanımda kalsan... ...hoşuna gider mi? Gider ya Resulallah... ...ama anneni üzülüyorsun sen... ...yok senin yanında annemi özlemem... ...senin yanında babamı özlemem ya Resulallah... ...ben seni annemden babamdan daha çok seviyorum... ...o zaman istersen Hasan... ...bak senin inek burada duruyor... İzin ver, ineni kessinler, yanında kal. Olur mu? Olur ya Resulallah dedim diyor. Baba, o iki melek benim ineğimi kestiler diyor. Ve inem, Allah Allah diyerek zanını verdi diyor. Öldü diyor inem benim diyor. Peygamberimi kuzakladım. Onun yanında peygamberimiz, hadi aşağı in. Ama bugün öğle ezanı okunduktan sonra, ...seni almaya geleceğiz dedi diyor... ...ve benim yanımda... ...ayırmayacak ve benim yanımda bana komşu olacaksın... ...benim evladım olacaksın... ...burada beraber yaşayacağız dedi bana diyor... ...baba böyle bir olay oldu... ...tekrar melekler beni... ...o iki delikanlı... ...yukarıdan aşağı indirdiler... ...çatından içeri girdik... ...yatağıma yatırdılar... ...işte sabah oldu kahvaltı... ...bugün öğlenleyin peygamberimiz gelecek... ...ben alacak götürecek... Ben bundan sonra onun yanında yaşayacağım diyor. Allah Allah. Aman oğlum falan ama anladık. Çocuk o gün öğlen namazında gidecek. Bunu anladık diyor. Evet. Rüyamı görüyor, vaka mı görüyor? Ne yaşıyor bilemiyoruz diyor. Ama yaşamış. Kendisine sorarsan rüya değil bu diyor. Üzüldük diyor. Ağladık diyor. Çocuğun artık ölüm vakti geldi. İneği kesildi. Evet, Vakti geldi. Öğle okundu. Kendi işimle meşgul oluyordum. Hanım telefon etti. Hasan biraz ağırlaştı. Peygamberimiz gelecek, beni alacak. Vaktim geldi. Sırtımı bir yasla dayayın. Peygamberimiz tam kıble istikametinde gelecek. Kar oraya doğru çevirin. Ayağa kalkamıyorum ama... Hiç olmaz, yatar vaziyette olmayın. Evet. Ve seni çağırıyor. Koşarak gittim, kucakladım. Baba diyor, niye üzülüyorsun? Ben peygamberin yanına gidiyorum diyor. Sen neden bahsediyorsun baba ya diyor. Niye üzülüyorsunuz diyor. Bütün akarabağlar toplandılar diyor. 30 kişi, 40 kişi. Peygamberimiz gelecek, vakti geldi diyor. Kıble tarafından gelecek, beni alacak, götürecek diyor. Etrafında akraba olan kızlara... erkek çocuklarına... ...birbirinizi kırmayın... ...gönül kırmayın... ...peygamberi sevin, Allah'ı sevin... ...namaza dikkat edin... ...müslüman olun... ...dine hizmet edin... ...Allah'ı sevin... ...birbirlerinizi iyi geçin... ...cömert olun... ...evinizde yemek yedirin... ...sadakayı çoğaltın... ...bol bol zekat verin... ...fakirlerin yanında olun... ...hep böyle bir cami hocası gibi nasih ediliyor... O biliyorsun çocuk. Evet. Bir alim gibi nasihat ediyor. Tabii etrafındakiler de göz yaşlarını göstermemeye çalışıyorlar. Böyle yoruluyor, biraz dinleniyor bir daha. ...yarım saat böyle konuştu, suslu, konuştu, suslu. Ondan sonra baba dedi diyor. Buyur Hasan evladım. Ne? No. Peygamberimizi gördüm, geliyoruz diyor, bak diyor. Geliyor. Beyaz bir ata binmiş. Görüyorum. Hazreti Ömer Bekir var, Hazreti Ömer var. ...Hazreti Osman var, Hazreti Ali var... ...Hazreti Hamza hemen arkasında... ...sahabeler... 20 kişilik bir grup halinde... aşere beşere geliyor, görüyorum baba... ...hepsi beyazat, geliyorlar diyor... ...Elhamdülillah... ...ben Resulullah'a kavuşacağım diyor... ...biz baktık... kıble tarafına bir şey göremiyoruz... ...Hasan görüyor, heyecanlandı... ...yüzü birdenbire enerjilendi... ...hareketlendi... ...halbuki elini kolunu zor kaldırıyor... ...bir dirilik geldi Hasan'a diyor... Elini, ...elini kaldırdı böyle heyecanla... ...Resulullah geliyor... ...Resulullah geliyor, sevgilim geliyor diyor... ...Resulullah geliyor... ...beni yanına alacak diyor... Bir tek ...biraz sonra... ...köprüyü geçtiler diyor... Ha, ...öbür taraftan bu tarafa sıçrama... ...hepimiz bakıyoruz... duvaran bir şey yok... ...geldi diyor, yaklaştı... ...şimdi peygamberimiz... ...ve arkadaşları... ...eve girdi baba deyince... ...ev zangır zangır sallandı... ...biz zelzeli oldu zannettik diyor... ...görmüyor bir şey ama... Teşkilini ...eve girdi der demez... ...ev sallandı diyor zelzeli olmuş gibi diyor... Hı. ...anladık ki bir şey var... ...bir de baktık evin içerisi mis gibi güzel bir kokuyla koktu... ...o koku hocam... ...dünya kokusu değildi diyor... ...Hasan kalkmaya çalış... ...kalkamadı... ...yani... ...orada estelatu vesselamu aleyke ya Resulallah... ...dedi diyor... Hoş geldin ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habib Allah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyyallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyid el-Evveline ve l-Ahirin. Salavat. eline açtı. Ne olduğunu bilmiyoruz ama birdenbire yavaşça başı arkaya gitti. Ruhunu kolaylıkla verdi diyor. Hasan öldü diyor. Allah rahmet eylesin. Öldükten sonra o koku yedi gün evden çıkmadı diyor. Görmedik ama eve bir güzel koku dağıldı diyor. Elbisemizde bile sindi diyor. Arkadaşlar bu ne kokusu? Bilmiyorum Hasan ölürken böyle bir koku oldu. Elbiseye de sirayet etti. Ben bu olayı yani bir nasıl filmatize edebiliriz? Resulullah sevgisi. Evet. Hasan, Ve en sonunda Hasan ölü... ya Resulallah... Ya Resulullah ya. Hasan'ın ölümü değil, Resulullah aşkı, aşkı. Konumuz ölüm olduğu için öyle, onun için evet. anlatıyoruz evet, zaten. Evet, Bizi hakikaten bu olay beni etkiledi. Sanırım herhalde ölümünden sonra öyle hatırımda kalmış. Yaşlıyım da unutuyorum bazen. Utanıyor mu? Yok, estağfurullah. Biri herhalde açıldığında da cesedi çürmemiş Hasan'ın. Allah rahmet eylesin. Ya, cesedi çürmemiş. Resulullah aşkı. İşte ben bilmiyorum da işte bilenler böyle anlatıyor Ben daha ulaşamadım Estağfurullah Çok Hayvanlık makamında dolaşıyorum sayın hocam. Dinleyicilerin hepsini insan olarak görüyorum Bu anlattığım hikayede dinleyiciler şöyle algılamasın Etim Hoca bunu anlattı bize Vallahi billahi ben size anlatmadım yemin ediyorum Ben bu olayı kendime anlattım Ve bu olayı belki yüzlerce defa anlattım Anlatmaktan da usanç duymadım Anlattıkça imanım artıyor Çok Kendimi anlattım Yani Etkileyici, etkileyici bir şey yani. Dinleyiciler ben anlatmadım Ben burada kendimi anlattım o kadar Allah istifade etmeyi nasip etsin inşallah e, Geçmişlerimize rahmet eylesin Amin. Piran efendilerimiz, Sen Musa Amin. efendilerimiz Bütün müminler, şehitlerimiz Hasan'ın ruhuna bir fatiha Üç kulhu okuyalım Evet Allah razı olsun hocam evet. Muhterem dinleyenler bir programın daha sonuna geldik Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Efendim hepinizi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.